Bismillahirrahmanirrahim e, Talebe kardeşimizin Sorusu var hemen Sorumuza bakalım Sorumuzda siz de ekranda görüyorsunuz Diyor ki Ergenlik çağından önce Adanan adakların hükmü Nedir? Değerli kardeşlerim bir kişi Mükellef olmadan Bir adak adarsa e, Bu Adak adanmamış hükmündedir çünkü bu kişi e, akil bali olmadığından adak ne demek, neyi gerektirir, adak e, adadığında ne gibi bir mesuliyeti vardır, bu adağı nasıl ifa eder, ne yapması gerekir gibi konularda bir cehalet içerisinde olduğundan dolayı, neyin ne olduğunu bilmediğinden dolayı bu kişinin akil bali olmadan önceki dönemlerinde yapmış olduğu e, adaklar da geçersiz sayılma, sayılacaktır. Diğer e, yapmış olduğu e, hataların geçersiz sayıldığı gibi. Her ne kadar bazı alimler temiz yaşında olan insanların e, hata yapma durumları da... E, bir yükümlülük içerisinde olabilecekleri konusunda ufak tefek e, görüş beyan de asıl itibariyle e, akıl bali olmayanın mükellefiyeti yoktur, akıl bali olmayanın e, alışveriş hakkı da yoktur biliyorsunuz yani o alışveriş e, yapacaktır doğrudur ama şunu demek istiyorum akıl bali olmayan bir insan hani bir emlak satamaz. Veya e, bir emlağı satın alamaz. Alırsa kim alır? Hukuki olarak e, aklı yerinde ne dediğini bilen, imza atma yaşı olan, bir mükellefiyeti olan insanlar aracılığıyla kendi üzerine bir emlak satın alınabilir. Ama bir insan e, küçük yaştayken gidip bir emlak alması, araba satın alması, bir e, hukuki bir işleme girmesi... E, biliyorsun hukuken de doğru görülmemiştir. Hakeza e, bunamış insanlar, yaşlı insanlar, e, aklı karışık insanların da bu konuda e, ki salahiyetleri ortadan kalkmıştır. Onların da e, alım-satım yapmaları e, gerçekten de huku, hukuken doğru değildir. O yüzden bu medeni hukukta bile eğer bir insan 60 yaşını geçtiyse veya 70 yaşını geçtiyse tam olarak kesin olarak bilmiyorum. 70 yaşını geçtiyse özellikle doktora gidip aklının yerinde olduğuna dair bir rapor alması gerekmektedir. Bu herhalde 60'ın üzerinde olması lazım. Bu 60'ın üzerinde bir insan bir e, hukuki bir işte işleme girdiğinde, alışverişe girdiğinde imza atması e, gerektiğinde doktordan aklının yerinde olduğuna dair bir rapor alması gerekmektedir. Hakeza İslam'da da durum böyledir. İslam'da da durum aynıdır. Diğer bir soruya geçelim. Adayan kişi adaktan yiyebilir mi? Talebe kardeşimiz. Adayan kişi kendi adağından yemez. Şu şartlarda yiyebilir. Eğer adak Aynı kazanda pişecek ve insanlara dağıtılacaksa kendisi de bu adaktan yani bu kazandaki yemekten yemek istiyor ise yiyeceği miktarda bir et satın almak suretiyle o kazana koyar. Yarım kilo yiyecekse bir kilo yiyecekse ne kadar yiyecekse o kadar eti dışarıdan almak suretiyle o kazanın içine atar ve o kazandan yiyebilir. O kazanın herhangi bir etinden yiyebilir. Bu belki de kesmiş olduğu adağın eti olacaktır. Ama yiyebilir. Çünkü yiyeceği miktarda bir eti o kazanın içerisine atmıştır. Evet. Falanca işim olursa şu kadar gün oruç tutacağım şeklinde adak olur mu? Evet. E, oruç tutma e, nezir işte veya konuşmama şu kadar namaz kılma şu kadar oruç tutma gibi verilen sözler adak gibi değildir. Bu konuya inşallah daha geniş bir zamanda daha ayrıntılı bilgilerle bakalım. Bu bir kurban kesme şeklinde yapılan Adaklara benzememektedir. Fakat bu konuya inşallah gelecek dersimizde biraz daha geniş şekilde bakalım. Ee, Ramazanda kimler kimlere hangi oranda fitre verebilir? Ee, fitre kişinin bakmakla mükellef olmadığı e, kişilere vermesi mümkündür. Bakmakla mükellef olmadığı herhangi bir kişi, yani insan kime bakmakla mükelleftir? Hanımına, çoluğuna, çocuğuna, annesine, babasına bakmakla mükelleftir. Bunun haricinde, yani usule ve furua yani insanın usulü işte babası, babasının babası, babasının babası, annesi, annesinin annesi, annesinin annesi vesaire. Bunlara usul diyoruz. Furu çocukları, torunları, torunlarının torunları vesaire. Bunlar da furu. İnsan Usule ve furuğa bakmakla mükelleftir Müslüman. Dolayısıyla onlara ne zekat verebilir, ne sadaka verebilir, ne de fitresini verebilir. Bakmakla mükellef olmadığı insanlara fitreler, sadakalar, zekatlar verilebilir. Ama sadakaya gelince bir insan babasına mal verse veya annesine bir mal verse sadaka niyetine bu da makbuldür. Ama esasen o kişi hem çocuklarına hem anne babasına usulüne ve furuna bakmaktan mükelleftir. Ama gerek çocuklarına sağlamış olduğu rızık, gerek ay hanımına veya annesine babasına e, sebep olmuştu, olduğu rızık onun için bir sadaka mahiyetindedir. Evet, Ramazan'da oruç tutmayan hasta ve yolcular e, fitre verecek mi? Ramazanda oruç tutmayan hastalar, yolcular fitre vereceklerdir. Onlara da, çünkü onlar e, kefaret yoluyla da bu oruç ibadetlerini bir şekilde yerine getirmiş oluyorlar. Fitrelerini vermeleri gerekir. Fitremi kız kardeşime verebilir miyim? Fitreni kız kardeşine verebilirsin. Çünkü sen ona bakmakla mükellef değilsin. Ee, Ramazan e, Ramazanda Yardım amaçlı verdiğin para fitre yerine geçer mi? Fitre amaçlı verdiğin yardım fitre yerine geçer. Fitre amaçlı. Yardım amaçlı değil de fitre amacıyla. Fitrelerde de yardımdır. Ama siz hedefinizin bu Ramazan ayında vermem gereken fitredir e, demeniz lazım. Fitrenin sa sağlıklı, sağlam olabilmesi için. Tamam mı? İlla ki de bu niyetinizi taşıyacaksınız. Yardım amacıyla fitre olmaz. Ama fitreyi yardım amac fitreyi verirken yardım amacı gidiyorsunuz zaten. Yani o zaten yardımdır yani otomatik olarak. Bu yardımdır başka bir şey değildir. Ee, İslami hizmet veren vakıf veya derneklere fitre verilebilir mi? Değerli kardeşlerim, fitre fitre kurumlara, camilere, şunlara bunlara verilmez. Ancak bazı yardım kuruluşları vardır. Yani fitreyi senin adına alır fakire ulaştırır. Yani sen onu vekil tayin edersin. Fitreyi alır fakirlere ulaştırır. Hayır cemiyetleri vardır. Vakıflar vardır. Evet. Onlara paranızı verirken veya aynıyı fitrelerinizi verirken buğdaydır pirinçtir efendim, bunları verirken bu benim fitremdir bunu fakirlere ulaştır ulaştırır mısın dediğinizde evet senin adına ben bu fitreyi alıyor ve ihtiyaçlı olan insanlara ulaştıracağıma sana söz veriyorum dediği andan itibaren bu kurumlara bu hayır kurumlarına fitrenizi teslim edebilirsiniz yani onları kendinize vekil tayin edebilirsiniz. Ama şartınız ne olacak? Bu fitrelerin fakirlere verilmesi. Gidip de bunlar köprü yapacak, çeşme yapacak, cami yapacak. Bu olmaz. Fakirlere verecek. Fakirlere verilmesi gereken bir durumdur. Ve Ramazan e, bayramının arefesinde verilmelidir. Yani Ramazan bayramından önceki iki gün içerisinde verilmesi e, gereklidir. Ramazan bayramı kılındığı an, e, bayram namazı kılındığı andan itibaren verilenler fitre değil, sadece bir sadakadır. Bayram namazı kılmadan önce fitreleri elin, elden çıkarmak gerekmektedir. Peki burada bir, yani biraz önce söylemiş olduğum Ramazan ayının e, Ramazan bayramının öncesindeki iki gün içerisinde verilmesi lazım. Bayram namazına kadar dedim ama e, bütün Ramazan ayında da verilebilir diyen alimler vardır. Biliyorsunuz özellikle Hanefi mezhebinde insan fitresini e, Ramazan ayı içerisinde bayram namazına kadar ki bölümde verebilir. Ama e, bu konuda e, gerçekten de birçok alim e, bu hükmü de şekilde vermektedir. Ramazan ayının son iki günü içerisinde verilmelidir denmektedir. Tabii bunlar hadislere dayanmaktadır temeli. E, hadislerin açılımına ve yorumuna dayanmaktadır. E, bu konumuz değil şu anda. Fitrenin yiyecek olarak mı verilmesi şarttır? Para olarak mı para olarak verilemez mi?" diyor talebe kardeşimiz. Değerli kardeşlerim, fitre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ayni olarak verilmiştir. Para olarak verilmemiştir. Yani o zaman dinar ve dirhem olmakla birlikte para olmakla birlikte, para var olmakla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ve ondan sonraki tabi'inler tabi fitreyi ayni olarak vermişlerdir. Ne demek ayni? Biliyorsunuz işte yiyecek olarak buğdaydır. Efendim pirinçtir. Temel gıda maddesi o toplumda neyse o temel gıda maddesi üzerinden fitreler verilmiştir. Para olarak verilemez mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vermemiştir. Sahabe de parayla vermemiştir. Aynı olarak vermişlerdir. Bugün para olarak verilmesi yaygın bir durumdur. Bu da e, aynı kapıya çıkacağından dolayı böyle bir e, hükme gidilmiştir. Bunu da alimler daha sonra aynı kapıya çıkmaktadır diyerek e, bunu e, mahsurlu bir şey olmadığını diye getirmişlerdir. Zira e, mesela şöyle diyebilirsiniz. Eğer bu konuda şüpheniz varsa ben para olarak değil aynı olarak vermek istiyorum derseniz gidersiniz aynı olarak verirsiniz. Fakat aynı olarak e, almaya... Vaktiniz yok. Gittiniz bir fakiri gördünüz. Dediniz ki, kardeşim al şu 10 lirayı. Bu benim fitremdir. Bununla git kendine ekmek al. Veya pirinç al. Veya temel ihtiyacının neyse onu al. Ben seni bu konuda vekil tayin ediyorum dersiniz. Bu da caizdir. Parayı verirsiniz, onu vekil tayin edersiniz, o gider kendi ihtiyacını alır. Temel ihtiyacı neyse, öncelikli ihtiyacı neyse onu alır. Bugün özellikle sadece buğdaya ve pirince odaklanmak birçok mahsurlu e, durumları ortaya çıkarmaktadır. Özellikle mesela bir fakire çuvallar dolusu pirinç verilmekte, çuvallar dolusu e, buğdaylar verilmekte. Halbuki bu fakirin e, bu çuvallar dolusu buğdaya ve pirince ihtiyaç yok. Yani yiyece bir yıl boyunca bir çuval pirinç veya iki çuval pirinç. E, ama çuvallar dolusu geliyor. Çünkü herkes bu e, pirinç üzerinden veya buğday üzerinden e, fitresini veriyor. Ve bu insan gidip tüccara kendisine gelmiş olan bu pirinci, bu buğdayı e, toptancıya satmak durumunda kalıyor. Müslüman gidiyor kilosunu örneğin eee 1 liradan alıyor. Fakat zekat olarak verdiğinde, fite zekat olarak bunu verdiğinde o fakir ihtiyacı olmadığından dolayı bunu altın bozdurur gibi gidiyor toptancıya, buğdacıya, zaireciye bu veriyor ama bu sefer yarı fiyatına veriyor. Müslüman 5 e, e, orada 1 liraya alıyor. Ama zekatı alan kişi 50 kuruşa onu orada tekrar bozduruyor. Bu 50 kuruşu kimiyor? O aradaki o esnaf kişi, o. Tüccar yemiş oluyor. Bunun bizzat örneklerini, canlı örneklerini ben müşahede ettim. Özellikle aynı olarak sadece e, pirinç ve buğday verilir e, denen memleketlerde bu gerçekten e, yapılmaktadır. Böyle bir eksiklik gündeme gelmektedir. E, böyle bir zarar da söz konusu olmaktadır. Ama ihtilaftan çıkmak için ya... Aynı olarak verirsiniz ya da dersiniz ki şu parayı al bu par ben seni vekil tayin ediyorum kendi ana ihtiyacın neyse ana gıda maddesi hangi neye ihtiyacın varsa git onu al sen onu aldığın andan itibaren ben zekatımı çıkartmış olurum ama bu parayı verdiğinde değil sen o malı alıp kendine geçirdiğin zaman e, ben zekatımı vermiş olurum düşüncesiyle bu itiraftan da çıkmak söz konusudur. Bu konuda fazla büyütecek bir durum da söz konusu değildir değerli kardeşlerim. Ee, Allah-u Teala cümlemizi hidayete erdirsin. allah Teala cümlemizi hatadan korusun. Allah-u Teala e, bir hatalı bir söz söylediysek bizleri de affeylesin. Biz anlamaya, en doğrusunu anlamaya ve anlatmaya gayret ediyoruz ama anlatmış olduğumuz bu şeyler içerisinde elbette yanlışlarımız olab olabilir. O yüzden... Siz değerli kardeşlerimizin de görüşlerine saygılım vardır ve mutlaka bu konuyu araştıracak ve kani olduğunuz düşünceye teslim teslimiyet göstereceksiniz. Dolgu veya kaplama diş yaptırırken abdest almak şart mıdır? Değildir. Diş dolgusu ve kaplama e, dişler mani midir? Değildir. İstihare hakkında bilgi verir misiniz? İstihare. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim istihare ederse yaptığı işte yanılmaz diyor. İstihare bir kişinin e, yapmak istediği bir işin neticesinin hayır mı şer mi olacağını kestiremediği arada kaldığı tereddütte kaldığı bir anda gündeme gelmesi e, gereken bir durumdur. Allah'a danışma manasındadır. Allah'la istişara etme gibi bir şeydir. Bu sünnette iki rekat olarak kılınan namazın ardından dua etmek suretiyle Ya Rabbi bu yapmak istediğim şey benim dinim, dünyam, akıbetim, eh, ahiretim için hayırlı ise bana bunu nasip et Şerliyse beni ise beni bundan uzaklaştır manasında, manasına gelecek e, çeşitli dualar yapmak suretiyle istihare yapması e, mümkündür. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği bir durumdur. İstihare nasıl yapılır, e, hangi rekatta neler okunur, sünnette nasıl yapılmıştır bunlara da temas etmeye gerek yok. E, ilgilenen kardeşlerimiz kitaplardan bu bilgileri alabilirler. Duada iki elimizi açık mı tutalım? Yoksa birleştirelim mi? Duada değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislerde el açıkta tuttuğu olmuştur. Kapalı birbirine e, avuç iki avucunu birleştirmek suretiyle iki e, kef, el kefesinden bir avuç büyük avuç yaptığı da olmuştur. Özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağında uyumadan önce e, İhlas suresini muavzeteğini e, oku, okuyarak avucuna üflediğinde o rivayette özellikle iki elini, iki avucunu birleştirdiği ve İhlas muavzeteğini okuduktan sonra avucuna üfleyip elinin ulaştığı Vücudunda elini ulaştığı yerlere kadar vücudunuz e, bir kere sıvazladığı ve bunu üç defa yaptığı hadislerde geçmektedir e, ve buna benzer hadislerde vardır ama her iki şekilde rivayetler olduğunu e, biliyorum e, ama e, derseniz ki hangi rivayetler daha sağlam bu konuyu sizin araştırmanıza bırakıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle e, yatmadan önceki zikirlerinde elini avuçlarını birleştirdiği çok açık bir şekilde e, bilinmektedir. Bu hadisler önümüzdedir. Daha geniş bilgi inşallah kitaplarda bakabilirsiniz değerli kardeşlerim. Her duadan sonra el-Fatiha demenin hükmü nedir? Duadan sonra el-Fatiha demenin hükmü bidaptır. Yani bu sorudan çıkmış bir şeydir. Dine sorudan sokulmuş bir durumdur. Ee, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabenin yaptığı bir şey değildir. Cevşen hakkında bilgi verilmişsiniz hükmü nedir? Cevşen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu dualara... Cev, cevşen diyenler olmuştur. Bunu bir meşin kap içerisine koymak suretiyle boyunlarına bir hamalyo şeklinde asmak suretiyle bunu cevşen ismiyle isim, isimlendirenler olmuştur. Ee, dualar boyuna asıldığı zaman fayda vermez. Duvara asıldığı zaman fayda vermez. Dualar bütün samimiyetle ihlasla Allah'a yönelerek yapılırsa Allah'tan istenirse işte o zaman e, fayda verebilir. Allahu Teala kabul ederse e, o zaman e, duanızın e, meyvesi gündeme gelebilir. Ancak duayı yapmıyorsunuz. Bir e, muşamba e, veya kağıt veya bir deri içerisine sakladınız, boynunuza astınız veya duvarınıza, ticarethanize astınız. Bu tamamen yanlış bir durumdur. Çünkü orada yazılı kağıt üzerinde yazılı duanın e, sana fayda vereceğini, zarar vereceğini düşünüyorsan o lat, menat, uzza gibi bir put olmuştur senin aklında. Çünkü orada yazılı bir kağıttır. E, kelimeler vardır ve o duvarda asılı kanlanmış veya bir meşin içerisine konmuş duanın sana fayda vereceğini düşündüğün zaman o obje bir put e, halini almaktadır. O e, put ki ...sana zarar ve kar verebilir e, anlayışını e, vermektedir. Bu anlayışla bu şeyleri yapmak tamamen şirktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki... ...kim ki e, hamalyu takarsa Allah-u Teala onu hamalyusuna havale eder... Benden sana bir şey yok git hamalyundan ne varsa o sana versin o kağıt parçası seni kurtarsın der. Bu da mümkün olmayacağından dolayı yani Allahu Teala'nın rahmetinden uzak olur o insan. Bu takanlar hepsi maalesef bu büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Allah'ın rahmetinden, Allah'ın yardımından, inayetinden uzak olan e, hatta bu şekilde cennetinden de uzak kalacak olan insanlardır. Bunlara dikkat etmek lazım. Ee, kabir ziyareti nasıl olmalıdır? Talbe kardeşimin soruları çok şey, Evet, Kabir ziyareti nasıl olmalıdır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok defa kabristan, kabristanı ziyaret etmiştir. Özellikle Hazreti Hatice'yi her gece ziyaret ederdi. Gece, geceliğin özellikle. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabristan'a gittiğinde şu duayı yapmıştır. Esselamu aleykum. Esselamu aleykum daru qaumin minel mu'minin vel mu'minat غفر الله لنا ولكم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون demiştir. Bu manada rivayetler çok. Mana olarak şu. Ey kabir ehli, Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti, selamı üzeriniz olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. İnşallah bizler de size, sizlere kavuşacağız. Budur. Bir Fatiha okumak, üçücü üç ihlas okumak bunlar kabirlerde yapılan yanlış bidat olan, hurafi olan uygulamalardır. Peygamberimiz bu, bunu yapmış. Selam vermiş. Ve onların bağışlanması için Allah'a dua etmiştir. Hazreti Ayşe Ya Resulallah ben ne deyim? Şimdi kabirde sen gördüm ki bir şeyler söylüyorsun ne dediğini ben anlamıyorum. Dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ayşe ben şöyle dedim. Biraz önce okumuş olduğumu. Ben şöyle dedim sen de böyle de. Diye buyurmuştur. İşte kabristanda kabristanın yanından geçerken kabristana uğradığımızda kabir ziyaretlerinde yapmamız gereken sadece budur. Sünnet olan budur. Bunun haricinde dışına çıkmak sünnetin dışına çıkmaktır. Yanlış bir takım uygulamalara düşmektir. Soru çok. Efendim bakıyoruz. Ee, tarifat kardeşimiz maşallah soru yağmuruna tuttu bizi. Evet. Ee, ekranda bakayım. Ee, evet. Bakıyorum. Ha, bu kabir ziyaret derken e, şunu da temas edelim. Ee, Kabiriz defi hacet yapmak caiz değildir, haramdır. Kabristan'a bir insan hani defi hacet yapması, büyük abdest, küçük abdest bunlar haramdır. Kabrin üstüne basmak haramdır. Bir kabrin üstüne basmak haramdır. Çünkü o Müslümanın oradaki maneviyatına, oradaki bedenine hakarettir bu. Dolayısıyla Müslüman'a, Müslüman'ın bedeni orada var. O bedene Ayakla basmak onun e, işte şanına yakışmaz. Bir Müslümanın bedenine basmak gibidir. Dolayısıyla bundan kaçınmamız lazım. Kur'an'da kabir azabı var mı? Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de kabir azabını işaret eden bir ayet-i kerime ben bilmiyorum. E, fakat hadislerde bu gerçek e, bizlere anlatılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin yanına uğradığında, iki kabrin yanına uğradığında sahabeye demiştir ki, yu'azzebani, bunlar azap görüyorlar. Ve ma yu'azzebani fi kebir, onlar büyük bir günah dolayısıyla azap görmüyorlar sonra bel o fi bel bel huwa min fi kbir ve min kbir hayır hayır o büyük bir günahtan dolayı eee azap görüyorlar wa kana ahaduhuma yamshi bin nemime bu kabir kabirde yatanlardan biri nemime yapar idi hayatında wa kana eee tabi mana olarak söylüyorum, hadisini bu kelime olarak belki unutmuş olabilirim. Vel aharu kana la yestetiru min bevlihi. Diğeri de bevlinden korunmuyordu. Yani küçük abdest yaparken bevlinden korunmuyordu. Bundan dolayı azap görüyorlar diyor. Şimdi e, bu da bu hadis-i şerifte Kabir azabının var olduğunu göstermektedir. Bu konu zaten çok tabi kabir azabı var mı yok mu. Ee, bu Naslara baktığımızda var. E nasıl var nasıl oluyor nasıl gidiyor efendim azap bizzat o toprağın içinde mi yapılıyor açıp bakalım bu azaptan kurtaralım gibi. Böyle bu işin derinlemesine dalmaya da gerek yok. Şimdi bu ibareler bu e, hadisler bize Kişilerin dünyada yapmış oldukları ve tövbe etmedikleri hatalardan, günahlardan dolayı azap göreceklerini ifade ediyor, işaret ediyor. Ya şimdi bu azap kabrin içinde olsa ne veya bizim bilmediğimiz bir mekanda olsa ne, efendim ahiret alemi, ahiret aleminde olacak zaten, ahiret aleminde, acaba nerede kainatın hangi noktasında efendim hangi yerinde hangi vadesinde ya bunlara gerek yok bunlar bu bilgiler bize bir e, ilim kazandırmaz bir şey kazandırmaz önemli olan bilmemiz gereken bir şey şu insan dünyada yapmış olduğu hatalardan sorumludur bunun cezasını tövbe etmediği takdirde Allah dilerse azap olarak kendisine bunun hesabı dönecektir. Bitti. Yani illaki de efendim yerin bir metre altında azap görüyor. Nasıl görüyor? Açıp bakalım. Böyle efendim böyle zeki, bu kadar zeki olmaya gerek yok yani. Açık bakalım. görüyorum efendim? Hani derler ki efendim adam ateşten yandı. Bakalım vücuda yandı mı? Veya vücut sap sağlam duruyor. Yanmamış. Ya hocalar ya mı konuşuyorsunuz? Bu kadar Ucube düşünmeye gerek yok. Azap var ama azap ruha var. Azap ruha var. Siz kabiri açtığınız zaman hiçbir bedenin üzerinde azap alameti göremezsiniz. İlla maşa Allah. Allah'ın dilediği hariç. Ee, dolayısıyla bu konuları sadece şumulen genel olarak bilmekte fayda var. Azap var. Ve azap görülecek. Azabı esas ruh çeker. Ee, önemli olan cevher ruhtur. Azabı tadan da ruhtur. Zaten bir, düşünebiliyor musunuz? Aklı evveller çıkabilir der ki ya ruh madem ki ruhlar aleminde, kabirde değil sen o cesede azap et dur, kes dur. Hiç efendim acı duymaz ki. Dolayısıyla siz ne diyorsunuz? Saçmalıyorsunuz diyebilirler. O yüzden bizler nasları anlar iken Doğru anlayacağız. Nasları anlar iken doğru anlayacağız. Naslar ne diyor? Azap var diyor. Tamam, var. Amen Ne takna. Naslar hiçbir nas insanın bedenine yani kabir, kabirde bedenine bedenine azap eder demiyor. Peygamber Hazreti Muhammed'i nasıl söyledi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gösterildi efendim. Gösterildi. Peki açsak baksak orada azabı görebilir miyiz? Sen göremezsin. Peki yani o ruh o anda orada mıydı? Kabirde mi ruh? Aslında değildi ama peygamberimize gösterildi bu. Ya başka türlü nasıl gösterilebilecek? Nasıl ol olabilecek? Bu e, insanlar görsel şeylerden anlıyorlar. Kabir görüyor, anlıyor. İşte diyorsun ki efendim e, azap var. Ahiret azabı var. Kabir ahiret aleminin kapısıdır. Eee Bunları fazla irdelemeye gerek yok. Azap var mı? Var. İlla bunun mekanını e, çok daha önemli görmüyor, görmüyoruz. Yani illa kabirde var azap dediğimiz zaman e, kabrin içinde o toprağın bir metre altında azap yapılıyor gibi bir algılama olursa e, bu algılama çok da sağlıklı bir algılama olmayabilir. Neden? Neden? bu sefer insanlar açarlar bakarlar ya azap nerede hani yok azap görülmüyor toprağın altında bu ceset sapa sağlam duruyor yanmamış efendim bu ceset duruyor ya diyebilirler dolayısıyla biz nasları anlar iken sadece nasların hedefini anlayalım naslar bize neyi anlatmaya çalışıyor. Naslar bize yapmış olduğumuz şeylerden sorumlu olduğumuzu ve cezai müeyyidelere tutulacağımızı söylüyor, tövbe etmediğimiz takdirde. Bu nasıl olur? Nasıl gider? Nerededir? Bu o kadar da bizim için önemli değil. Ahiret aleminde olur. Ahiret alemi bizim için gizli bir alemdir. Ahiret alemi bizim için gizli bir alemdir o kadar ölümle başlar bu alemle ilgili e, Allah'ın bildirdiği e, şeylerden hariç başka bir şeyde bilmiyoruz değerli kardeşlerim geçelim önemli olan azaptır yani bu azabın ne şey olduğu nerede olacağı peki yani şöyle bir şey de söyleyelim insan dünyada yaşarken azap görüyor mu görüyor neden dünyada azap görüyor? Azap gördüğünde tepki veriyor, ah ediyor, vah ediyor, ağlıyor, sızlıyor, inliyor. Çünkü ruhu onda da ondan. O insana dünyada azap geldiğinde hemen onu biz somut olarak görüyoruz. Gözlerinden yaş geliyor, çığlık atıyor, korkunç yüzü, korkunç oluyor vesaire. Çünkü ruhu onda da ondan. Ruhun görmüş olduğu azap bedene yansıyor da biz o yansımaları görebiliyoruz. O yansımalardan yola çıkarak Ruhun azap çektiğini idrak ediyoruz Eğer Ruh azap çekse ve yansıması Olmasa o insanın azap çektiğini anlayamazsınız. Mesela rüya gören insan Rüyasında azap çekebilir ruh, ruh Rüyada cezalandırılabilir Rüya yoluyla ruh Yani kabustur şudur budur Cezalandırılabilir Peki bu insan rüyada güzel rahat rahat Uyuyor ama ruhu Gerçekten de korkuyor. Bir azap görüyor. Ee, ama bedende, yüzünde bir ifade değişikliği yok. Bir korku ifade, e, ifadesi yok. Neden? Çünkü değerli kardeşlerimiz, bazı hadis-i şeriflerde insan uyuduğunda ruhunun çıktığı e, ifade ediliyor. Ya bundan sonra insan soluyor, işte, nefes alıp veriyor vesaire diyebilirsiniz ama bazı hadislerde gerçekten insanın ruhunun çıktığı ve Uyandığında ruhun kendisine geri döndüğü ifade ediliyor. Peki bunlar nedir? Ya, ya bu çok derinlemesine girmeye gerek yok. Teferratuna girmeye gerek yok. Biz müşahede ediyoruz, görüyoruz ki insan rüyasında azap göre biliyor. Ve bedeninde somut yansımaları olmayabiliyor. Çünkü beden ruhun kabıdır. Yani bazen Mesela bakarsınız bir kova. Normal su koysan da e, su görünüyor. Kova aynı. Asitli su koysan da kova aynı. Halbuki asitli su biraz kovayı yakıyor. Kovanın demirini yakmaya başlıyor. Ama siz gördüğünüzde o kovada herhangi bir e, inilti, herhangi bir ağlama, sızlama, erime görmüyorsunuz. E, bu konuyu da tabi bu şekilde noktalayalım fazla ileriye de gitmeye gerek yok. Sanırım yeterli derecede açıklamalar yaptım. Ölüler bizi işitmez için onlara selam vermemiz tavsiye edilmiştir diyor e, talebe kardeşimiz. Değerli kardeşim ölüler bizi işitmez duymaz. Fakat vermiş olduğumuz selam onların ruhlarına iletilir. Bu melekler tarafından yapılabilir, Allah'ın vermiş olduğu e, bir e, imkan vesilesiyle yapılabilir. Biz bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama biz selam veriyorsak, peygamber selam verdiyse ölülere anlayalım ki bu selam ulaştırılıyor. Ama oradaki çürümüş kemikler e, bize selamımıza karşılıklayacak değil. Esas selamıza karşılık olan ruhtur. Ruhlara da bu selamı ulaştıracak olan Allahu Teala'dır. Nasıl ulaştırılır efendim? Onu bilmiyoruz. Öldüğümüzde göreceğiz. Allahu Teala işte ben şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diye kendi ilminden dilerse bizlere anlatacaktır. O meraklarımızla gidecektir inşallah Teala. <gülüyor> Taksitle veya borç alarak kurban kesebilir miyiz? Değerli kardeşlerim, kurban kesmek sünnettir. Hanifi mezhebi de tabi İmam-ı Azam'a göre vücubiyet derecesinde bir e, derecesi vardır, hükmü vardır. Dolayısıyla bir insan e, kendisi eğer imkanı varsa durumu varsa kurban kesebilir. Bu e, sorumluluktan yani eğer sorumluluksa tabi bu mezhebe göre e, bu sorumluluktan kurtulabilir. Taksitle bunu yapabilir mi? Hiçbir manisi, manisi yok. Taksitle yapabilir. Borca, borca aldığı bir kurbanı kesebilir. Daha sonra borcunu ödeyebilir. Bunda bir mani yok kardeşim. Kurban kes e, kesmesek de yerine sadaka versek olur mu? E, kurban kesmenin sünnet olduğu ifade edilen görüşe göre Hiçbir sakıncası yok. Kurban kesme eğer imkan dahilindeyse, insan imkanı varsa, kurban kesme kendisine vaciptir denen görüşe göre ise sadaka kurban yerine geçmez, sadaka, kurbanı kesmesi lazımdır. Aile adına tek kurban yeter mi? Bir evden bir kişi kurban keserse o evdeki diğer mükellefiyetlerden yükümlülük düşer, yeterlidir. Kul hakkı bağışlanır mı bağışlanmaz mı? Kul hakkı ahirette Allahu Teala'nın inisiatifindedir. Allahu Teala kul hakkını da bağışlayabilir ancak der ki, kulum senin şu kulda hakkın var. Ben senin e, amellerini ölçtürdüm. Senin durum pek parlak değil. Ben seni cennete koymak istiyorum. Sen de şu, şu sevmiş olduğum kuluna hakkını burada helal e, edersen bunun karşılığını ben de sana cennet olarak vereceğim der ve bu şekilde Allahu Teala e, o iki kulun arasını bulur ve o kul hakkını da bu şekilde bağışlamış olur. Gayrimüslim birinin hakkını yiyen Müslüman Müslümanın durumu ne olur? Gayri Müslümanın hakkı yemek, yemek, Müslüman'ın hakkını yemek kadar haramdır. Haramdır, yemez. Ölümden korkmak günah mıdır? Ölümden korkmak fıtrî bir durumdur. İnsan korkabilir. Çünkü ölümden sonra neyle karşı karşıya karşı karşıya geleceğini bilmemektedir. Bunda korkmakta hiçbir sakınca yoktur. İnsan içinden geçen şeylerden de hesaba çekilecek midir? İnsan içinden geçecek şeylerden hesaba çekilmeyecektir. O işi yapmadıkça Mefta kabre girmeden Bakara suresinin okunmasının ne gibi bir faydası vardır? İslam'da böyle bir şart var mıdır? Kabre meftanın konulmasında Bakara Suresi'nin okunması tamamen bidattır. Aslı yoktur. İslam'da böyle bir hüküm, böyle bir sünnet, böyle bir algılama, böyle bir uygulama söz konusu değildir. Son zamanların yapmış olduğu uygulamalar tamamen bidattır. Dine sokulmuş bidatlardır maalesef. Evet sorular bu kadar. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Ee, Allahu Teala e, yanlışlarımızı affeylesin. Allahu Teala bize doğruyu söylesin. Allahu Teala e, taksiratımızı affeylesin. Doğrularımız Allah'tan, yanlışlarımız nefsimizdendir. Allahu Teala hakka tabi olanlardan eylesin, ihlası olanlardan eylesin ve ahırı davana. elhamdülillahi rabbil alamin. O sallallahu ala nabiine Muhammed ve ala alihi ve sahbiy ecmain. son bir soru geldi tabi kardeşimizden onu da kırmayalım. Kıyamette günahkarlar kör olarak mı haş edilecek? Evet bir kısım günahkarlar Kur'an'a karşı kör olanlar, dine karşı, dinin hükümlerine karşı kör olanlar, Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sahır olanlar, onlar maalesef evet kör olarak haş edileceklerdir. Ee, bu ayet kelime kerime de açık olarak bize ifade edilmiştir. Nerede bu ayet-i kerime? Ee, ayet-i şu anda hatırlayamıyorum. Omen ee, اَعْرَضَ عَنْ دِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Kim ki Kur'an'ımdan, benim hükümlerimden, dinimden, risaletimden, emirlerimden yüz çevirirse bu onun için can sıkıcı bir bunaltıcı bir hayat vardır. Stres dolu, bunalım dolu, terslik dolu bir hayat vardır. Fe inna lahu ma'işeten banka ve nahşuruhu yawmal kıyameti a'ma. Kıyamet günü onu biz âma e, olarak haş ederiz. rabbi lima haserteni a'ma ve kad kuntu Der ki Rabbim beni niye ama olarak kör olarak açlettin ben dünyadayken görüyordum. Kedalik kuntü fi ayatina fensitaha falyum tense. İşte sen aynı bu ahiret alemini görmediğin gibi dünyada bizim ayetlerimizi görmüyordun ayetlerimize karşı kördün ve sen ayetlerimizi unuttun ona körlük yaptın. Onu zihninden sildin, aklından, dağarcığından, kalbinden sildin. Kendi gündeminden attın. İşte bugün de sen bizim gündemimizde yoksun. Bugün de sen bizim gündemimizden atıldın, unutuldun. Unuttuğun gibi unutuldun. Kör olduğun gibi kör olarak haşedildin diyecek Allahu Teala. Evet, bu Taha suresi 124. ayeti kelimesi olduğunu ifade ediyor talebe kardeşimiz Allah razı olsun. Ve elhamdülillahi rabbil alamin.